Hocam bir takım adamlar Türkiye'de siyaset yapan adamlar 30 Ağustos'la ilgili dediler ki ya bu aslında halkımızın tamamının paylaştığı bir bayram değil. Valla Türkiye'de çok acayip etnik gruplar var. Bunlar e, garip farazi gruplar değil, gizli gruplar da değil. değil. Böyle bir garip gruplar bunlar böyle her şeye karışıyorlar. Türkiye'de bu önemli bir zafer. Bu önemli zaferin adı Ordu Günü olmuş. O evet. da doğru ama bu demek değildir ki orduya mahsus bir eğlence bu. E, Türk ordusu yaptıkları itibariyle tarihte milletin dışında bir ordu değil vardır öyle ordular. Yani ben size söyleyeyim yani bir takım ülkelerde her yerde var Ordu Bayramı. O ordu bayramlarına ne derecede milletle kaynaştı, hakikaten tartışılabilir burada öyle değil. Onun için böyle vay bugünün bizimle ne alakası var falan. Peki ne o zaman her şeyin kıstasını koyarsın ortaya. Bütün bayramları kaldırabilirsin. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak o işin? Sizi hazır yakalamışken, çünkü çok da genç <gülüyor> insan dinliyor. 30 Ağustos'un bizim milli mücadele tarihimizde, Önemine dair sizden bir iki Hayır, 30 Ağustos çok önemli bir gün. Yok, önemli bir gün. Ee, fevkalade önemli bir gün. Bir memlekette bir müessesenin kolay ölmeyeceğini, dirilebileceğini göstermişlerdir. Bunu görenler var. Yani içeride bunu göremeyenler var. Bitkin düşen, bıkanlar. Görenler var. Yurt dışında da var. Hımm. Yani komşuda da var, muarızlarımızda da var. Mesela General Metaxas bunu görmüştür. Böyle çıkıp oturmayın İzmir'e falan bunların orduları var. Dirli bir sabah karşına çıkar demiş. Bunu bizde çok yanlış bir hedef haline getirilmiştir. Fransız Depres. At üstünde girdi falan diye. Beyaz At diye biri bir makale yazdı. Ee, neyse ne fakat bir şeyin üzerinde durulmuyor orada Fransız Depren Türkler hakkında ne düşündüğü nasıl değerlendirmeleri oldu o ciddi bir marşaldır o mesela görmüştür Anadolu mücadelesinin daha başından yani ikinci bir harbin sonundan itibaren bu Anadolu mücadelesinin yani Anadolu'da bir direnişin muvaffak oldu. Görmüş adam. Çok açık yani. Bunlara diyor Jön Türkler. Öbürleri ihtiyar Türkler diyor. Türk Onlarda iş yok diyor. İstikbal bunlardadır. Buraya bakamazsın diyor. Bunlarla politika yapamazsın diyor. Diyor bunu yani kendi diyor. Mesela onun hatıratının varsa mevzuatının şeyinin mevzu, korrespondansının ki mutlaka var. Ben sana arşivlerinde falan. Yayınlanmasını beklerdim. İlgili uzmanlardan toparlanıp tercüme edilmesin. Çok önemli vardır böyle şeyler.